Ben Adana'da büyüdüm ve psikolog olmamda bunun çok etkili olduğunu düşünüyorum şahsen. <gülüyor> çok seviyorum Adana'yı, bayılıyorum ama biraz sıcak ve bu çok etkiliyor insanları. İzmir'de sıcak biliyorum ama şöyle anlatayım size. İmam cehennemden bahsetmiyor yani öyle bir sıcak oradaki ve sıcak da terlersin orada ağlıyorsun yani hani. Öyle bir sıcaktan bahsediyorum. Çok mutluyum psikolog olduğum için. Bununla birlikte sosyal ortamlarda bir insanla ilk defa tanıştığımız zaman klasik bir tepki vardır. Bunu meslektaşlarım çok deneyimler. ''Aa psikolog musun?'' ''Evet, sence ben normal miyim?'' <gülüyor> Uzun uzun cevap verdim, yıllarca bunu anlatmaya çalıştım. Normal normdan gelir, çok sıkıcıdır, toplumun ve size öğretilen bütün her şeyin... ...sorgulanmadan yaşandığı bir hayatınız varsa, normalsinizdir ama iyi bir şey değildir. Bunu anlatmaya çalıştım ve bir süre sonra bu soruya, hani normal miyim, ne zaman psikoloğa gideyim... ...bu soruya bir hikayeyle cevap vermeye başladım. Hikaye şu, adamın biri bir gün psikoloğa gidiyor, problemini anlatıyor... Diyor ki yatağın üstünde yattığım zaman yatağın altında biri varmış gibi geliyor. Yatağın altına yatıyorum üstünde biri varmış gibi geliyor Ne yapmalıyım. Psikolog adamı uzun süre dinledikten sonra diyor ki bana altı ay gelmen lazım. Haftada iki kere geleceksin Bu arada seansımız 200 lira diyor. Adam bir hesap yapıyor Haftada iki kere altı ay çarpı 200 9600 bin lira yapıyor çıkıyor bir daha gelmiyor. Altı ay sonra yolda karşılaşıyorlar. Psikolog adamı hatırlıyor. Diyor ki, senin böyle bir uyku takıntın vardı. Ne yaptın onunla ilgili? Senden sonra on lirayı hallettim diyor. Nasıl yani? İşte bir bara gittim, bir tane bira söyledim. Problemi barmen'e anlattım. Barmen beni dinledi, dinledi, dinledi. Sonra dedi ki, yatağın ayaklarını kes. ''Kestim, problem kalmadı, o günden beri çok güzel bir şekilde uyuyorum.'' der. İşte problemlerin çözümü bazen bu kadar basit olabilir. Sizin bir psikoloğa gitmeniz, sizin yetersiz ya da güçsüz bir insan olduğunuzu göstermez. Sadece dışarıdan kendinize o süreçte bakamadığınızı gösterebilir. Ee, günümüz dünyasında her ne kadar yıllar geçtikçe psikoloğa gitmenin yetersizlik olduğu algısı kırılsa da hala ciddi bir e, ön yargı olduğunu düşünüyorum. Ben günlük hayatta psikoloğa gitmeden de problemler nasıl çözülebilir? O değişimler nasıl olabilir? Günlük hayat gerçekten bazen nasıl iyileştirebilir? Birazcık bundan bahsedeceğim size. Sence ben normal miyim ve ne zaman terapiye gitmeliyim cevabı aslında benim açımdan çok yalın. Bir, durumdan siz rahatsızsanız. İki, günlük hayatınızı etkilemeye başladıysa. 3. ilişkileriniz, sosyalliğiniz bozulmaya başladıysa. Aslında konu ne olursa olsun bu kriterleri baz alabiliriz. Mesela benim bir arkadaşımın bütünün fişini çektim mi çekmedim mi diye bir takıntısı var. Defalarca eve geri dönüyor. Artık işine gidemez oldu. Psikoloğa da gitmeye direniyor. En son ütüyü alıp çantaya atıp gitmeye başladı. <gülüyor> Şimdi artık bu bir sıkıntıdır. Artık gitmekte fayda var. Ama bazen gitmeden çok ilginç bir şekilde hayatın akışı içerisinde öyle ince detaylar var ki, aha moment dediğimiz, aa bir dakika dediğimiz bazı kırılma anları var. Benim bir arkadaşımın dindar bir arkadaşım, hassas bir arkadaşım bu konuda şöyle bir obsesyonu vardı uzun zaman. Aklıma sürekli Allah'la ilgili küfürler geliyor diyordu. Şimdi Adanalıysanız çok yadırgamazsınız. Sonuçta Cümlenin sonunda nokta gibidir o yani çok sıkıntı değildir o. Ama arkadaşım şundan rahatsız. Acaba benim inancımda bir sıkıntı mı var? Yani bunlar benim aklıma geliyor da acaba çok inanmıyor muyum? Ben bir akşam otururken ona dedim ki bak dedim bunun bir adı var. Uzun sürede tedavi gördü. Buna dediler ki senin obsesyonun var bir şey var ilaç kullandı falan filan. dedi şuna başka türlü bir yaklaşayım nasıl olacak acaba? Dedim senin aklına sürekli Allah'la ilgili güfler geliyor ve sen bundan rahatsızsın ya. Evet abi dedi. Sen dedim inandığın için bunlar senin aklına geliyor. Kafirin aklına geliyor mu dedim ya. <gülüyor> Dediğim bunun bir adı var, Vesvese. Vesvese deyince iyice jargondan yakaladım bunu. O günden sonra ciddi söylüyorum bir daha böyle bir rahatsızlık yaşamadığını ifade etti. Bazen hakikaten bu kadar basit olabilir. Ben çalışma hayatımda öyle adamlarla, öyle kadınlarla tanıştım ki hakikaten düşündüğü ve vardığı tespit psikoloji literatüründe bir teorin. Haberi yok bundan. Yani Gaziantep'te çalıştığım bir süre, orada bir Murat ustayla tanıştım, kulakları çınlasın. Bir motor ustası, lise mezunu 40'lı yaşlarda bir abi. Böyle muhabbet ediyoruz, bana bir şey anlatıyor mesela. ''Bunu diyorum, nereden okudun abi sen?'' ''Efendim ben bunu düşündüm.'' diyor. ''Ben bunu nasıl düşündün?'' yani bu bir sosyal psikoloji teorisi. Böyle bir abi düşünün. Bir gün dükkanına 8 yaşında bir Yağmur diye kızı var, o geliyor. Ben tabii o zaman anne babalarla ve çocuklarla çalışıyorum. Eğitim seviyesi yüksek anne babalarla çalışıyorum. Ve çocuğu gözlemledim biraz meraklı olduğum için. Ya bu kadar kıvamında bir çocuk ben gerçekten çalışma hayatımda görmemiştim. Yani özgüvenin yerinde, sorumluluklarının farkında, sınırların farkında, böyle gülüyor falan. Ya protein falan her şey tamam çocukta. Yani müthiş olmuş çocuk. Ve Murat Usta'ya dedim ki, ya sen hiç pedagoğa gitmedin hayatında. Ve bana de hiç çocukla ilgili bir şey sormuyorsun. Sen bu kıvamı nasıl tutturdun? Bana biraz anlatır mısın dedim. Böyle uzaklara bakar böyle bir şey söyleyeceği zaman. Em dedi ben bu çocuğu hiç dövmeyeyim dedi. Dedim niye dönmüyorsun Yani niye dönmüyorsun yani biraz döv anlamında değil de hani niye ilk bunu söyledin yani? Niye önemli bu? Bak dedi eğitim seviyesi yüksek anne babalar bile dedi çocuklarını hala disipline etmek için şiddeti kullanıyorlar. Ben dedi buna baştan dedi, karşı çıktım. Çünkü dedi bir çocuğu sürekli döversen dedi, bir süre sonra yalamoli yalamoli dedi. <gülüyor> Literatür bilgilerim, nöronlarım çarpışıyor ve Murat Usta'nın demeye çalıştığı şeyin aslında psikolojideki duyarsızlaşma kavramı olduğunu Şaşkınlıkla fark ettiğimde, ya düşünsene Amerika'da herifin biri 30-40 sene bu alanda çalışıyor, kafa patlatıyor, işte sistematik duyarsızlaştırma, habituation bir şey bir şey bir şey. Murat Usta'da ki yalan moli yani <gülüyor> aynı şeyi. O gün dedim ki tecrübe bilime göt attırır. Sonra aslında böyle ilginç anılarım varmış, hatırlamaya başladım. Üniversitedeyiz mesela, bir kantinimiz var, Sosyal, Beşeri Bilimler Fakültesi, dört tane bölüm var. Psikoloji, sosyoloji, tarih, felsefe, kantin ortak, muhabbeti bir an için hayal et. Yani kantinde de bir tane teyzemiz var, böyle Anadolu teyzesi sandviç yapıyor bize falan, kulağı sürekli bizim muhabbetlerde. Kafa gitti gidecek ama böyle, alıyor sürekli bütün bilgileri. <gülüyor> Bu bence sadece psikolojide de değil, beşeri bilimlerde böyle bir hani tecrübenin taklattırdığı bir durum var yani. Ve bir gün sandviç siparişi vereceğim. Önümde bir arkadaşım var. Dedi ki teyzeciğim dedi. Hani içinde şundan, şundan, şundan olsun dedi. Bir tane sandviç istiyorum. Ben de hemen arkasındayım ama sipariş verecek halim yok. Çok yorgunum ve sadece şunu söyledim. Aynısından olsun teyzeciğim dedim. Böyle yaptı. Aynısından olmaz yiğidim dedi. Niye dedim? Maddenin doğasına aykırı oğlum dedi. <gülüyor> Teyze kuantuma gönderme yapıyor, haberi yok. <gülüyor> hani aynı nehirde iki kere yıkanılmaz falan yani. Muhtemelen Tales'in torunu falan zamanında göçmüşler Konya'ya, haberi yok. O gen duruyor hala orada, altyapı var yani. Bunları tabii tecrübe ettikçe şunu fark etmeye başladım. Hani psikoloji bilimi çok yeni bir bilim aslında. Hani 100-150 yıllık bir bilim esasında. Ee, tabii terapide kullanılan ekollere baktığında bin yılları buluyor. İşte kabalalar, ezoterik felsefeler, ondan sonra işte çok farklı sistemler, dinler. Hepsi böyle bir şey anlatmaya çalışıyor. Ve bu, bu topraklar diyorlar ya hani hep böyle klasiktir işte bu topraklarda şöyle bilgi birikimi, şöyle hakikaten öyle. Ben... Empatinin tanımını buldum bu topraklarda bu kafaya eriştikten sonra. Ya empati hani yeni dilimize giren böyle çok sık kullandığımız ama hiçbirimizin yapmadığı bir şey. Bak Anadolu'daki karşılığına bak. Senin anana bacına yapılsa hoşuna gider mi? <gülüyor> Daha iyi empati kurduracak bir cümle yok bana. Peki bu insanlar ya da herhangi bir dertten müzdarip insanlar hayatın akışına kendini bıraktığında bu iyileşme nasıl oluyor, bu kırılma nasıl oluyor bunu biraz düşünmeye başladım. Sonra şöyle bir şey düşündüm, gerçekten soru sormak ya da merak etmek bu olayın galiba temel kriteri. Çünkü tamam hani işte cehalet, mutluluk var, oraya girmiyorum ama soru sormak kafanızı her ne kadar karıştırsa da ki karışık kafa müthiş bir şeydir kafanızın olduğunu gösterir. O anlamda bıkmadan, usanmadan sizi depresyona ya da psikolojik bozukluklara itmeyecek denli bir sorgulama haline girmek gerekir diye düşünmeye başladım. Bunu da size çok sevdiğim bir hikayeyle anlatacağım. Beş maymun hikayesi. Üç maymunu duymuşsunuzdur ama beş maymun benim çok daha sevdiğim bir metafor ve hikaye. Şöyle düşünün, bir kafes var. Kafesin içinde beş tane maymun var. İşte bir numara, iki numara diye. Bir, iki, üç, dört, beş. Ortada bir tane muz asılı. Bir tane de merdiven var. Üstte de fıskiye koymuşlar. Şöyle bir sistem var. Maymunlardan bir tanesi muzu almaya çalışırken fıskiye ile bütün maymunlar ıslatılıyor. İkinci maymun muzu almaya çalışırken bütün maymunlar ıslatılıyor. Üç, dört, beş derken bir süre sonra kafesteki maymunlar şunu öğreniyorlar. İçimizden birisi bu muzu almaya çalışırsa hepimiz ıslanacağız. Bir süre sonra... Birinci maymun kafesten dışarı çıkarılıyor ve içeriye daha önce hiç ıslanmamış yeni bir maymun giriyor. Muzu görür görmez, tabii ki muza ulaşmaya çalışırken diğer dördü tarafından alaşağı ediliyor. Niye dayak yediğini bilmeyen maymun? Bir süre sonra muzu çok sorgulamadan hayatına devam ediyor. Bir süre sonra ikinci maymun dışarıya çıkarılıyor. İçeriye daha önce hiç ıslanmamış yeni bir maymun giriyor ve az önceki maymun gibi muza ulaşmayı düşünüyor ve eyleme geçiyor. Ama diğer dördü tarafından alaşağı ediliyor ve güzel bir pataklanıyor. İşin ilginç tarafı en çok tepki veren ve en çok darbeyi vuran, az önce içeriye giren <gülüyor> ve niye dayak yediğini bilmeyen maymun. Artık hırsını mı alıyor bilmiyorum. Üçüncü maymun dışarıya çıkarılıyor. İçeriye yeni bir maymun giriyor. Sonuç aynı. Dört, beş derken bir süre sonra içeride daha önce hiç ıslanmamış ama o muza ulaşmayı hiç düşünmeyen beş tane maymun oluyor. Şimdi fıskiye kaldırılıyor bir süre sonra. Nafile. Muz orada sonsuza kadar kalıyor. Şimdi bu muzun yerine toplumda dini koy, geleneği koy, ahlak koy. Sana öğretilmiş bütün her şeyi koy. Orada bir muz var. Kimse onuza ulaşmıyor. Ama niye ulaşmadığını da bilmiyor. Psikologlar sizin mutluluğunuzun peşinde değildir. Psikologlar gerçeğin peşindedir. İyi hissedizm çağında herkesin bangır bangır mutlu olmak için eyleme geçtiği bu çağda biz bütün duyguların işlevsel olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz insanlara. Öfke, can sıkıntısı, stres, melankoli aklınıza ne geliyorsa olumlu olumsuz bütün duygular bizim ihtiyacımız. Kendinizi... Hayatın akışına bırakmadığınızda, gerçekten ne hissediyorum diye sormadığınızda, mış gibi yaşamaya devam ettiğinizde hayat çok güzel öcünü alıyor. Mış gibi yaptığınızda, duygularınızı ignor ettiğinizde, yok saydığınızda bunlar tarla faresi gibi buradan kapattığında buradan çıkıyor. Ama nereden, kimde, nasıl, ne zaman çıkacak bilmiyoruz. O yüzden gerçeklik, o yüzden gerçekten ne oluyor sorusu özellikle benim açımdan çok kıymetli. Son olarak ben bir ara çocuklarla çalıştım ve kendi kendime hani hiçbir kitapta yazmayan doğal olarak öyle bir şey buldum ki akışında bütün problemleri çözüyorum anaokulunda. Yani üç yaşından altı yaşına kadar yüz tane çocuğun olduğu bir ortam hayal edin tek bir hareketimle bütün krizleri çözüyorum. Hareket şu. <gülüyor> yemek yemeyen yemek yiyor. İçeri girmeyen içeri giriyor. Okula gelmek istemeyen gel Müthiş. 6 ay boyunca her gün 3-4 tane problem çözüyorum bir gün Öykü diye bir öğrencimiz var dünya tatlısı o gün biraz solundan kalkmış okula gelmek istemiyor bunu bir şekilde getirmiş babası ama kapıda dram yaşanıyor yani normalde öğretmenler alıyor ama işte hocam Öykü alamıyoruz falan dediler dedim açılın ben psikologum <gülüyor> geldim hiç o kadar uzun yapmamıştım Öykücüğüm günaydın diyorum böyle bütün samimiyetsizliğimle daha ayılmamışım çünkü Öykü böyle baktı. Ağlaması dindi ama ikna olmadı hala. Hala böyle babaya sarılıyor. Böyle baktı. Öğretmenim ne yapıyorsun dedi. <gülüyor> Dedim Öykücüğüm iyi soru. Öncelikle seni kutluyorum. Hani hangi mekanizma sana bunu yaptırıyor gerizekalı demeye çalışıyor çocuk yani. <gülüyor> Tam da anne babalara... Şunun tavsiyesini vermeye çalıştığım bir dönemde başıma geliyor bu. Hocam ödül mü ceza mı kafamız çok karışık ne yapacağız? Çocuğunu tanıyacaksın önce. Ödül mü ceza mı doğru soru değil. Çocuğunu tanıyacaksın. Neye ihtiyacı var? Nasıl bir karakteri var? Arkadan mı iteceğiz? Önden mi çekeceğiz? Yemleyecek miyiz? Neye ihtiyacı var bu çocuğun? Yani, şimdi çocuğunun karakterini fark ettiğinde ve ihtiyacını fark ettiğinde benim gibi otongoya düşmüyorsun. Yani bütün çocuklarda bu tutuyor falan okuduğun herhangi bir şeyi çocuğuna direkt uygulamaya kalktığında batıyorsun. Ben şu an geldiğim noktada psikoterapi ekolleri, ezoterik felsefe, tasavvuf her neyse nereye bakarsam bakayım tek bir şey görmeye başladım. Bir kendine bakar mısın diyor bütün bu metinlerin hepsi. Sen ne yapıyorsun? Tamam dünya böyle bir yer, insanlar böyle, bazen böyle, bazen böyle. Sen ne yapıyorsun? Hani ilim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir. İşte biri nefs demiş, öbürü ego demiş. Ya Hep bir aynı yere gönderme var. Ben şuna inanıyorum. Mevlana bugün yaşasaydı o meşhur sözünü bence şöyle söylerdi. Ya olduğunuz gibi görünün ya da psikoloğa görünün. <Gülüyor> Çok teşekkürler.